Yakub'un Mektubu 3. Bölüm Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz. Bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde... ...dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir... Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil, Öldürücü zehirle dolu dinmeyen bir kötülüktür Dilimizle Rabbi babayı överiz Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar Kardeşlerim bu böyle olmamalı Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yatsımayın. Böylesi bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa, orada karışıklık ve her türlü kötülük vardır. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. Barış içinde eken barış yapıcıları, Doğruluk ürününü biçerler.